الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله وما بالله لقد ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 İlla billahil aliyyil azim. Mevla Teala bazı şeylere tesir yaratır. Bir de bakarsın bir mesajdan, bir tweetten Allah fayda verir. Mevla'u öyle s-sa'idüle ve iddû lehu min kuvvetin. Kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar, elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayın. İşte Budist gavurları köye ahlaklı geçinirler. Dünyanın en ahlaksız adamlarıdırlar. Bu Budistler.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 Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Elâinnel kuvvete erramyû Şagâh olun ki kuvvet nedir? Atmaktır. Atmaktır. Bu hadis-i şerif sahiptir, Uçu unutmayın. Bakın ok atmak buyurmuyor, çile atmak buyurmuyor, top atmak buyurmuyor, bomba atmak buyurmuyor. Kuvvet, agâh olun. Şüphesiz kuvvet, ancak kuvvet atmaktır. Bugün de bazısı bir mesaj atarak, bazısı bir tweet atarak, bu Müslümanların mazlumlerin yardımına yetişmeye çalışsın. Herkes yapabildiği kadar. Allah Teala tesirler halka eylesin. Amin. Amin. Müslümanlara 11 Eylül saldırıları bahane edilerek biliyorsunuz. İşte El Kaide yaptı dendi falan. Birkaç gündür bana misafirler geliyor. Yani Davut e, Safan hoca efendi Medine'den geldi büyük muhattis.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 dediler ki işidi daha denen belayı Amerika ile İran kurdurdu Elü Sünnet'in adını kötüye çıkartmak ve el Sünnet vatandaşlarını işgal etmek ve Şia'yı bütün işte o e, Arap Yarımadasında oralarda bulunan Şia'yı da kışkırtarak hükümetleri devirmek işte memleketleri üçe beşye parçalamak kolay lokma haline getirmek için İran'la Amerika kurdu. Yani bunu evvelden beri duyuyordum.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 Şiyanın üzerinde hiç bir oyun yok, operasyon yok. Orada yine, tüm yine Amerika bir şey açıklamış ki ya. Ambargoyu devam ettiriyoruz, falan filan. Hameney buradan işte biz e, misilleme yapacağız, falan filan falan. Kim inanır sizin gibi sahte kahramanlara ya? Suriye'de ancak zehli sünneti kesersiniz. Musul'da gider girersiniz, zehli sünneti katledersiniz. Bütün dünyada zehli sünnete zulmedersiniz. Siz Amerika'ya ne yapmışsınız bugüne kadar ya? İsrail'e ne yapmışsınız? Numaradan İsrail'e bomba atarım falan, hareketleri falan. Ya bu milleti de enayi zannediyorlar ya. Bu şuanın hiç İslam'la, dinle alakası yok. Yok alakası buna. Ne Allah peygamber, bir şey bilmezler yani. Böyle bir zalimdirler. Onun için Allah şerlerinde muhafaza eylesin. Amin. İşte el-kade, bilmem. Bir de bakıyorsun arkadan hepsi beraber çalışıyor. Bir de bakıyorsun nereye zarar geldi? İran'a bir zarar gelmedi.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 Müslümanların işleriyle dertlenmeyenler onlardan olamazlar. E biz yarın ahirete çıkacağız. Biz Müslümanız Ya Rabbi diyeceğiz. Bizi cennete gönder, bizi cehennemizden azat edeceğiz. Ne yüzüne diyeceğiz? Mevla bize buyursa ki, bu dünyada bu kadar Müslüman ne zulümler çekerken, siz keyfinizdeydiniz ya. Hiç dertlenmediniz. Ben size haber yolladım. Müslümanın derdinde ortak olmayan onlardan olamaz. Ben sizi Müslüman saymıyorum buyursa,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 mazluma sahip çıkarsan Allah yardım eder. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zelgifari Şeyh Nu'man bin Beşir radıyallahu teala'tan. teral müminine fi ve teatubim müminler birbirine acıma hususunda, birbirine esirgeme hususunda ve tevaaddin birbirine sevgi, muhabbet, besleme hususunda. Kemeteli ceset bir beden gibidir. İdeştekâ odun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 Değildir. Çünkü hiç zaman Müslüman Müslümana bunu yapmaz. وَلَا <gülüyor> يَخْذُولُوا Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmaz. Şimdi biz Müslümansak Arakan'ı, Myanmar'ı işte neyse efendim Türkmenleri Türkmen dağındakileri vesaire, bayır bucakları Nerede zulme uğrayan varsa Filistin'i, Gazze'yi elhamdülillah bu Türkiye'den her tarafa gidiyor yardım. İşte işte çünkü Müslümanız da onun için. Onu yardımsız bırakmaz. Evet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 Bizim kütüphaneleri yapan, mübarek adamdır. Bir hocanın resmini gösterdi. Biraz büyütme kalktım, büyümez dedi resim, bazı büyümüyor. Ben de gözüm görmüyor. Sonra bizim Mahmut Hoca dedi, tanıyoruz seni. E, dedim ana ki şu kürsüyü yap. Dedi, sen şu kadar para anlaştık vereceğiz. E şimdi diyor kürsüyü, efendim yaptım dedi, paramı da vermiyor. Ya e, bu kürsüde yap, vaaz yapılır mı? Kürsü oldu, gasp kürsüsü. Gasp kürsüsü yani.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 Duruma bak. Menlemi esen şu Kur'an falah şifa Allah diyor hadis şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. Şifasını Kurandan aramayan Allah şifa buldurmasın. E devakum ve devakum fi. Derdiniz de Kuranda, devanız da Kuranda. Aleyküm iş şifayin. İki şifayı bırakmayın. El esel ve Kur'an. Biri bal, biri Kur'an. Yani balı da önce söylüyor. <gülüyor> yani balda çok bir şifa var. Şeker bulursanız tabii ki. E şimdi. Bal ve Kur'an diyor. Bu kadar hadis şerif var, Kur'an'ı şifalı, öyle mi? وَمْ evet. Kur'an, لَلْقُرْعَانِ مَا rahmetül رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an ayetlerinden ne indiriyoruz? Şifa indiriyoruz. Mü'min misin, mü'min misin? Mü'min sen şifasınız. Ne var selam Okusan, içsen suyunu. Bunlar hep sünnette var, sallallahu aleyhi ve sellem sünnette. Yazmak sünnette var, var. i̇bn Abbas Hazretleri yazdırıyordu. Doğum sancısına tutulan kadınlara yazıyordu Ahkaf suresinin sonunu vesaire. Yani sahabeden i̇bn Ömer, i̇bn Abbas yazıyordu. Ha i̇bn Ömer yazıyordu, çocuğuna nuska takıyordu, onun delilidir, sahid de var. i̇bn Abbas ne yapıyordu? E, doğum sancısı tutan kadına şunlar yazılacak ve onu içiyordu. Suyunu içer içmez çok kolay doğum yapıyordu. Bu da kaynaklarım da var. Hatta Kur'an-ı Kerim dualarında da olabilir. Bu cidde mi, ikinci cidde mi bilmiyorum şu anda.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 bazı gecelerde Allah uğursuzluk yaratmıştır Bazı mekanlarda Allah uğursuzluk yaratmıştır Öyle mi? Evet. E Kur'an söylüyor Uğursuz günler diyor E demek ki bunu yaratan ancak kimdir? allah, allah Teala'dır Ondan gayrı yaratan var mı? yok E, e şimdi işte her yer aynı mı? Allah Allah Sen şimdi e, Washington'dan, Teksas'tan Mekke aynı mı yani? Medine aynı mı?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 Gidersen hapse gireceksin, hazır buradasın, dur burda dediler Ya bırak dedim memlekete gideyim, hapiste hapish. Yine hiç olmazsa Hapishanede de bir Müslüman geliyor yanımıza Bir cemaat yapıyoruz kardeşim ya Yaptık yani, cemaat yapıyorsun, zikir yapıyorsun bir, bir, Kim olursa geliyor, yine Müslümanın evladı geliyor yani, öyle mi diyeyim? Sarhoş da gelse adam Revirdeydik ya, vurulan bizim oraya geliyordu Bu sefer yani Vurulan, eden, ayağa kesilen, başı kopan Hepimiz oraya geliyor bir tanesi kaplanmış, kaplanmış, çok da feci uyuşturucu almış, Hiç kapı, konuşamıyor yani. Sonra başına bir iş gelmiş, o mu birini vurmuş, biri bunu vurmuş. Getirlerse diye lan gecenin bir saat iki de kapı açılıyor. İstersen uyu yani. Ondan sonra her dakika biri geliyor bizim koğuşa Baktım şey gelen biri geldiğine geldik başına biz de tabi geçmiş olsun falan diyoruz. Ne diyelim adam iş kilimi saroş tulum, birini mi vurdu, biri mi onu vurdu? E ben ne yapayım yani, ben de orada mahkumum yani. E tabii ki yanına geleni dersin, i̇şte geçmiş olsun. Nasılsın, iyi misin? E sonra geçmiş olsun demesin, herif iyileşir. <gülüyor> Dikkat edeceksin yani. Siyaseti bilmek lazım. E ondan sonra adam iyileştikten sonra da tabi orada, bıçaklar orada duruyor, elma kesme bıçağı var, bilmem ne var. Öyle hacı hoca demezler ama hepsi bana ürmet etti ya. Yani adam orada, zaten gözü deşi şey olmuyor. E görmüyor yani, sarhoşluktan ayılamamış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 Dedim Allah Allah demek ahirete gittik hoca basımıza gel Ondan sonra Böyle baktı dedi ya Şaşırmış bunlar dedi ya Yani hocayı da içeri aldılarsa diyor Şaşırmış bunlar dedi ya bunlar Ne yapmış dedi ya bunlar Ve mesela kaç gün onunla da durduk Tabi isimlerini unutuyorum çok gelen oluyor Bazı kere günde 2-3 hasta geliyor 3 gün kalan gidiyor 5 gün kalan gidiyor Falan falan Sonra onları indiriyorlar Onlar bana yalvarıyorlar ne olur sen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 Vazı manası ne? nasihatın manası ne? Bunu e söylüyor. Buyurur ki bu manet tezkir, Mamgazi Hazretleri. Vazın nasihatın manası nedir? En yezkural abd. Vaz eden adam ne yapacak? Hatırlatacak, uyandıracak. En kural abd de oluyor. Yani kendisi hatırlayacak.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 Sonra dinleyenlere de hidayet nasip eyledim. Allah'ım amin. Allah amin. gelince bastınız aminim. Mübarek adam. Ben düzelmeden siz ne yapsın yapacaksınız? E ben de kendimi kurtarma uğraşıyorum. Bana da bir kuvvetli amin istemez miydi yani? İsterdi. Ha. E benim de sıkıntım çok. Ya da zannediyorsunuz hoca kurtarmış. Öyle bir şey yok. Ne olacağımız belli değil. İnsan tefekkür edecek. Nerede fi umrihi? Ömrünü düşünecek. Vaz efendi kaç yaşındasın? 53. Belki de bu çudalar. Ha nerede geçti el mazi? Geçen ömrü. Sen de şimdi düşün bakalım kaç yaşındasın? Geçen el lezi öyle bir hayatı ki fî efna tüketti hu onu. Nerede tüketti bu ömrünü biliyorsunuz? Dört şeyden cevap vermeden Adem olun ayakları yerden mahşer arazisinden kıpırdayamaz. Mevla'nın huzurunda çakılır kalır. Dört şeyin bir tanesi hani umrihi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 hikaye. Yolculukların hikayeleri diyor bak. Yemeklerin hikayeleri diyor. Ben seni dedim sinep çekip bilmem ne çekip atmayın dedim. Instagram, Whatsapp bilmem ne öyle yemeği iman bayıldığı çekiyorsun. Yahu kardeşim ne manası var iman bayıldığı adama atıyorsun ya. Sen de mi bayıl demek istiyorsun? Yani yemekleri anlatmak, tavsif etmek, şurada bir şey yedik. Ya adam,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 Yalnızlık hissi yani böyle bir sıkıntı bunalım geldi. Veyahut da mesela sen böyle oturuyorsun. Çok böyle heybetli gözüküyorsun. Millet de seni kibirli zannediyor falan. Allah Allah adam bize metelik vermiyor işte. Ben yani tükürülür suratımıza atmaz falan. Böyle bir konumdasın falan. Orada bir şaka falan yapıyorsun için kibri izale için. Veyahut kendini heybetli göstermeyi ne yapmak için bozmak için. Yoksa öyle durursan ciddi, ağır falan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 ama vaaz eden bunları hesap edecek. E öyle vaaz edenler var. Bir ayet-i hadis okumadan vaaz bitiyor. Nasıl vaaz oldu bu şimdi? Dereden, tepeden geziyor, dolaşıyor. Geliyor el-Fatiha. Ya kardeşim hiçbir şey anlamadı. Millet ayet-i yok. Allah buyurdu yok. Resulullah buyurdu yok. Sallallahu teala selam. Ve celle şanu ve celle celal. Ne buyuruyor hadis şerif? Ekferun nasi zünuben.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 Fima benede önünde olanları minel akabati tehlikeli geçitler var. Ya tehlikeli geçitler var. Sırat köprüsü var, mizan var. Ahirette neler var? En büyük tehlikeli geçit ne mesela? Min Adem'in selameti iman, imanını kurtaramama tehlikesi var. Nerede fil Son nefeste imansız ölme tehlikesi var. En büyük tehlike, bütün evliyaullahın Allah'ın korktuğu tehlike. Ali Ağa Efendi babamız Katr Nesallallahü Aşiru, 120 yaşındayken vefatından evvel, gelene gidene, dua isteyene, bu dedenin de, zaten herkesin dedesi olmuş tabi yaş, o yaşa gelirsen, bu dedenin hüsnu katimesi için, yani sonumun güzel olması için dua edin.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 Bazı rivayet bir kere, ben bazı kere kurtaramıyorum. Çoğu kere bir yapıyorum ama Allahümme ya hayyü ya kayyum ya bedi'a s-semavati vel ard ya del celali vel ikram es-e'l-üke en tuhiyye kalbi binûr-ü marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah, Celle Celaluhu. Bu duaların kitabında var. Sayfasını şu anda bilmiyorum. Efendim, var. Belki el-ihtiyat da vardır baş tarafında. Belki anlatmışızdır. Mevla'yı Görmesi menkıbesinden belki yola çıkarak El ihtiyatatın kendinde yok da Mukaddimede onu tanıtırken almış olabilirim diye hatırlıyor 35'te el ihtiyatatta mı? E tamam o daha kolay dem. Dualarım daha büyük, kitap zor bulunur Ama bulunur Zaten Allahuma ya hayyü akavim diye firiste var Arapça firisten bakarsan Hemen sayfası çıkıyor Ondan sonra şehidallahu Güneş doğmadan Dört kere okunuyor, güneş batmadan Dört kere okunuyor. Bu dört kere okumak, dört şahit yerine geçiyor. Şehidallahu ennehu ayet-i kerimesi. İnneddine indallahu islam'a kadar arada bir duası var. Ve neşhedü duası var, o da duaların kitabında da var. Bunu Efendi Hazretlerinden de duymuştum. Halid-i Hazretlerinin tertiplerinden. Dört şahit yerine geçiyor. Yani güneş doğmadan, güneş batmadan. Bunun gibi, daha birçok hadis-i şeriflerde rivayetler var. Mesela Allah'a mecir niminenler kısa ve kolaydır. Akşamdan, sabahtan sonra dünya kelam konuşmadan yedi kere. Ama o gün öldüğünde cehennemden beraat yazılıyor. Bu ne demektir? İmanlı öleceği kesindir. Seyyidül ül İstiğfar, Efendisi, Allahümme ente Rabbi diye başlıyor. Okuduğu gün ölürse şehittir, cennet elindendir. Resulullah yemin ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Bukhari'dir.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 Dedi ki Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği çıkınca Mısır'dan yola hani götürün bunu babamın gözüne İdhebu bi kavisi da Babamın benim şu gömleğimi götürün felu ala ve cebi babamın yüzüne gömleği bırakın. Teberrükün baş delili değil mi? Bereketlenme meselesi. Hırkayı ı Şerif diyorsun. E Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini götürüyor babası peygamber. Yakup Aleyhisselam hem peygamber hem de baba ona diyor ki benim bu gömleğimi götürün yüzüne sürün ne olacak? yetibasıyla gözü yerine gelecek gömlek yaratan Allah'tır gömlek berekettir sebeptir bir peygamber bile oğlunun gömleği ile ne oluyor? gözüne kavuşuyor bereketle biz niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hırkayı şerifinden şa'r-ı şerifinden bereketlenmeyelim öyle mi? Ya da delilleri çoktur. O da geliyor, e, getiriyorlar. Yalnız gömlek Mısır'dan çıkıyor. Mısır nere? Kudüs nere? Kenanili. Ne diyor? Diyor ki ben diyor İndiliyeciliği hayvansı ve Yusuf'un e. yusuf kokusunu fark etmeye başladım diyor. Geçmiş araziden vaat 40 biriwaat 80 sene. Levlan diyor. Şimdi siz bana bunak diyeceksiniz ama diyor.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 ve onların duaların hatim duhası, Bu kitabın sağından başlamış Ne dedim size? Yedi sekiz sayfa bir şeydir, beş on dakikanızı almaz Bunu mübarek gecelerde, günlerde, saatlerde Bir kere okusanız Kur'an-ı Kerim'deki bütün duaları okumuş oluyorsunuz Bütün dualar. Ya yani çok muazzam bir şey yani Evet bu kitabın özelliği Allah ikinci cildine de nasip eylesin Amin. Diyor ki Yakub eşku besti. Ben sıkıntımı şikayet ediyorum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 Bu izahattan sonra 523'te diyoruz, biz bu duayı için okumalıyız? Orada bütün hadleri yazıyoruz ama burada sade okunacak kısmı yazıyoruz. Neden? Çünkü ilerisinde ne diyor? ve مِنَ اللّٰهِ مَا لَا Ben diyor, sizin bilmediklerinizi Allah bana bildirdi, ben özel şeylerde biliyorum diyor. Şimdi biz dua yaparken bunu diyebilir miyiz? Vahiy geliyor bize? Bol bol şeytan geliyor tabii ki. Dolayısıyla ben biliyorum sizin bilmediklerinizi diye hava atacak bir konumda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 ama demek ediyoruz ki böyle buyuruyor ya. Ya Rabbi bizi bu halle düşmekten muhafaza eleyim Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Amin. Tabi ettiğin zaman senden şikayetlenmekten muhafaza Amin. eleyim اَطْلَقْتُوا مِنْ isari. Ben onu yatağa bağlamış mıyım? Ben onu hasta etmiş miyim Allah buyuruyor Çok ağır hastalık var başına bazen de geliyor Esir etmişim onu diyor Hastalıkla ben adamı ne yaparım diyor allah Teala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 Üç şey iyilik hazinelerindendi. Berri yazmış oraya. Mubarek Murat hoca görmedim sen bunu. Berrı olacak da B üstünü esre olacak. 40 kere de tavsiye ediyorum. Yine kaçıyor ya. Ebele illâ Vülasu Hakid bu. Allah karar verdi beni kitabından başka her kitapta yanlış çıkacak buyurdu ya. Oluyor işte. O kadar da baktım ha. Münkünüzil berri olur mu ya karanın hazineleri? Karanın hazinesine ya. Bir iyilik bir bir bir rütaba. Münkünüzil berrı.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 İhvalsa dağa sadakayı gizli vermek. Yardımı gizli yapıyorsun birine. Kimse duymuyor. Ama şeytan defiz. Orkadan girer, önden çıkıyor. Yine bir kenarından dedittiriyor. Allah, Allah. Oradan bir kaza atlatıyor falan. Vay anasını geçen gün sadaka vermiştim demek o tutmuş falan. Ya yine karıştırdın ya. Ya tamam kaza bela geçeceği geçti elhamdülillah ya. İlla bir şey millete hemen gizli verirsen takvanın hazinesine erdin.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 Layem be giliyah min badi. Bana bir mülk ver benden sonra kimseye yakışmasın diyor. Bu uyar mı? O dua yaptı kabul olduğu için ve küllü nebi mücavher her peygamber müstejaptır. Onca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece musallat olup tehcüd namazını bozdurmak için cin musallat oldu. İfrid buhari hadisinde inne İfridimül elcin tefelat al el Dün gece bir ifrit cin bana musallat oldu. Liakfya alayas sala tehcüdümü bozduracaktı diyor.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 Tefeni müslümen beni Müslüman olarak öldür, canımı al. Bak ne dedik, iman tehlikesinden korkma meselesi. Bak daha bu dua yapsam bitti. Velhikni biz salihin, beni salihlere hilak ile. Hepimiz için uygun, değil mi buralar? Tabi. Bunun okunuşu da 525'te almıştık da. Ne niyetle okumalıyız? Niçin okumalıyız? 528'de bunu almışız. Yalnız.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 Fatıras semâvat ve arzdan almışım. Dünya ahiret devleyimsin, sahibimsin. Müslüman olarak canım al salihlere ilaga idi. Böyle yapmışım ama Türkçeden sen yine "Ya Rab bana rüya tabirlerini öğret, bana mülk ver." diyebilirsin. Çünkü vebli mülken. Burada dua mahiyetinde değil orası. "Mülk ver, din." diyor. "Verdin" de dediğin zaman bize uymuyor. Anladın? Onlara göre titizlikle bu hazırlanmış. Her şey hesap. Ama yine bizim Murat Hoca'dan kaç daha bu şimdi? bir hareket üste çıkmış. Ona dikkat ederim, düzelterim. İnşallah Kur'an-ı Kerim duaları siz için hayırlı mübarek olsun. İnşallah Allah rahmet. Subhan alil teslimen Neyuzbik min al-nar, Allah minnaselukar rıdha k ve cennet. Neyuzbik min şahıtk k ve al-nar, Allah minnaselukar cennet ve ma qarbe ileha min qauli ne ve amel. Neyuzbik آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلل بمنفرج الكروب على ال اصاب يسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم إنا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب اللهم نسألك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه لم نعلم بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Allahümme ma qadzaytelena min qadzafe ceala akıbete ve reşeda. Allahümme, Allahümme rabbena atina min ledunke rahfete ve heyilena min emrina reşeda. Allahümme rabbena atmimlenan uğrana ve akfir lana inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme ehsin akıbetena fil umuri kulliha. Ve ecirina min khuzzi dünya ve azabil akhira. Allahümme salli ve sellem ve barik, ve barik ala seyyidina, seyyidina, seyyidina. Muhammadin nebiyil ummi. El-Habib-i'l-Ali-l-Kadri l el azim Ve-Ala-Ali-hi ala ali ve sahbi ve kabulü için Es-Salaatü Es-Salaamu Aleyke Ya Resulallah Es-Salaatü Es-Salaamu Aleyke Ya Habib Allah Es-Salaatü Es-Salaamu Aleyke Ya Seyyide El-Evveline El-Akhirine Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusifun Ve salaamu Aley el الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام سيدنا خالد بن زيد بن بلال النصاري جميع أصحاب رسول الله المدفون في جوارنا وإلى أرواح جميع مشايخنا وساتي ذنابنا أسماء وإلى أرواح من ذكرت أسماء في هذه الجلسة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم